Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz müminlerin miracı namaz. <gülüyor> namaz müminlerin miracı. Hangi namazdan ama muhteremler? Her yani namaz oluyor mu miracı acaba? Aziz şöyle geliyor. Es-salatü Lam-Tar'ı geliyor. Es-salatü ez geliyor. Es-salat-ı tarif var. Yani salatün rastge bir namaz değil de es salat Belirli bir namaz. Ya yani namazın tabi fazı var, vacibi var, sünneti var, adabı var, mekruhları var böyle. Eğer bir namaz İslam'a uygun kılınırsa Zahiren batinen hem dış bedenle hem de kalbile kılınırsa o namaz müminlerin miracı muhteremdir. Miraç manevi olarak yukarı çıkma göktere Müminler olarak böyle. Her evliyanın miracı vardır. Nereye kadar? Makamına kadar muhteremdir. Mesela müminler de Yapmadan miracı müminler de. gece rüyasında uçtuğunu görür Ne kadar uçlar? makamına göre. Öyle mümin vardır ancak yerden kesilir. Ama tabi sevinir. Sevmesi gerek. Elhamdülillah dünyadan korkmuş kalbim kapılır dünya kalbini böyle. Öyle mümin vardır göklere çıkar. makamına göre. Şimdi namazın nasıl sıkılması gerekiyor? Hem zahiren hem batınen. Zahir dışı ile batı işiyle. ile. Şimdi Mevlam buyuruyor Mümür Suresinin ilk ayetlerinde es Bile ı Rahim Kad heflehel Müminûn Mevlam buyuruyor. Kad heflehah Kad Eki ektir bu. Şu üzerine gelince fiilin vaziye geçmiş zaman fiiline gelince inni anlamına geliyor. Yani kesinlik anlamına geliyor. Kad efla, muhakkak ki kesinlikle felaha kavuştu. Felaha. Nedir felaha? Kortulan kurtulup ümmetine kavuşmak. Kurttan kurtulmak. Mesela bir insan gemide fırtına yakalandı. Dev dalgalar, gemi 500 salıydı dev dalgar böyle. Ne istiyordan? Kurtulmak istiyor böyle. Eğer gemi çarptı, parçalandı, tahtasını yak, kurtuldu, ölmedi. Ama sahile çıkmadan kurtulmuş o Mümin böyle. Müminide kurtu mümininde. Ağret alemin cehennemden kurtulma. Yani sıhhat köpüne geçme. Kişi buna geçti mi? Derde girdi mi? Elhamdülillah kusur erdi. Böyle. Fela kavuştu. Kimler? elimi mümini öne 10 müminler bin Fela kavuştu. Buradaki ağabey harici deniyor buna. Yani özellikle bilmeyen ama gecik olan müminler. En azından geçmeyen. Kim bu müminler? Elezinehum fi salatihim hâşi'ûn. Elezinehum o müminler. Fî salatihim namazlarında. Namazlarında hâşi'ûn huşu edicilerdir. Mümin amene fiiline gelir, inandı, iman etti anlamına geliyor. Yani kesin inanca iman denir. Böyle sarsılmayan, iman kesine kazanınca inanç, iman denir böylece. Yalnız müminlerin tabi makamları var muhtemelen Bir mümin eğer onlara inandığım Allah Celle cahiliği imanın şartlarına, hepsi inandı mı mümin olmuş oluyor böylece. Eğer inandığı gibi yaşamazsa, o zaman ne olur? İnkar etmediği şey yine mümindir, ama mümini fası deniyor buna, mümini fası deniyor böyle. Yani bir farzı inke etmediği şey, bir haam inke etmediği şey. İmanda bir inkar olmayınca yine mümin özellik kurur. Fakat adı mümini fasık, yani yoldan çıkan, ana yolda ayrılmış ümgülü böyle bir tabi durumu tehlikeli muhtemelen böyle. İman bir mum kandir gibi buyurlar, ülemalar. Eski usulüyle öyle veriyorlar. Bir kandil mum ya kandil yanıyor, açık yanıyor böylece. Hava durgunken yanar. Ama diğerden bir akıl hepsi mi olmaz söndürme yöntemleri. Ne gerekiyor? Mumun etrafını kurum altına gerekiyor. Nedir bunlarda? İslamın beş şartının biri kılma şartı imandı, kandil yakıldı dört tanesi kalıyor. Yine i̇şte namaz, oruç. Dikkat harç böyle. Bunu yapınca ne oluyor? İman kurum almış oluyor böyle şey. Yani namazsız mümin, Allah imanı açtığına bir muma böyle. Aferin bir rüzgar. Hangi rüzgar? Bir sapın bir fikri dönüşür. Bir harama bakar, gün harama meyleder. Şeytan bir karim vesvese verir. Bir sapın biri çıkar ekranda işte dil aleyhinde böyle yani akademisyen ünvanıyla bir sabık bir fikir ileri sürer hem de verir. Nedir bunlar? Bunlar işte fırtınalı bir mümin eğer imanın gereğini yaparsa ki yapması gerekiyor. İmanın gereği yer. Yani ölüme inanıyor kabre inanıyor makşe inanıyor öyle düşünmeye hesap inanıyor kişi böyle yani gün gelecek her gece yakındır böyle öyle bir ibare vardır küllatın karıdır böyle küllatın karib her gece yakındır geciyi uzaktır böyle madem ki ölüm var ama bugün ama yarın gelecekler kabulden kalkacağı bir gün de var Su bu Uyacak böyle. Ey ruhlar kalkın bakalım bedene girin de böyle. Kimse kalmıyor Kimse bir kalmıyor böyle. Yani bir yere saklanayım, gizleneyim. Yok muhtemelen böyle. Allah hep bu şekilde böylece kalkacak Ve hesap var mahşerde. Bir insanın buna imanı kuvvetli ise imanı kuvvetli ise İslam'ı yaşar İmanın geleni yerine getirir. Ancak işte dünyaya dalar. Dünya malına dalar. Elinciye dalar. Zevke dalar. İşte şunları, bunları ilk güç, nefisler onlara dalarken çevrenin etkisiyle imanı zayıflar. Unutur ölümü. Hakkına bile getirilmez. Yani gün gelecek hukifine giyecek. Yani soğuk bir kefen, son gömlek o. Sava yıkanacak. tenesleri yıkanacak. bana. Sonra kabutu bilecek, kabutu bilemiyor tabi ondan. Mustaalla var namaz cahilin başında namaz kılınayacak cahil konacak. O adam ne olacak? Kabre mezaraya götürülecek bana şey. En yakın dostları. Ebedi yolu ne deneyecek noktaya. De kişi bakıyor görüyor bunları her hepsi sota. Hepsini görüyor bunlar böylece. İşte bunu düşünecek kişi ne yapar? Allah korusun. Ölümü, ahireti, mahşeri, mezarı, sarkeprisi bunları böyle unutmak, dalgınlık, gaflet evet Yani dünyalık. Ya yani başım bu bunu yiyeyim, yarın akşam şunu yapalım. İşte şöyle gezelim, böyle gezelim, tozalım, iç güzellikten Allah korusun bu hale gelirse ümni fasık olur böyle. Bundan kurtuldu. Mümin kurtulduysa ne olur? Farzları yapar. Farzları yapar. Meşaklini vakti ne zamanda kılar, güzel kılarsa haramda mı sakınırsa, haramda mı sakınırsa mutlaka faize girmez mümin. Haram mı haram? haram bakmaz. Haram bir namenem kadar en sürmez, dokunmaz. Tabii içi kumları, şunları bunları, bunların sakınası kişi müminin müttakı olur bu. Müminin müttakı. Yani tekva mümindir bunlara. Bunlar olur beyecek. Daha yürürse ondan sonra Zahidler, arifler, abetler gider bu şekilde böylece. Soru velayet makamıdır. Bir, evli makam vardır. Böylece. Yani kişi bu yolda yürürse, bir adım atmadan bu yolda yürürse, zaten bu girince, ibadetten zevk almaya başlar. Bir insan ibadetten zevk almaya başlayınca elhamdülillah, onların miracı başlamıştı, miracı başlamıştı, miracı başlamıştı. Miracı başlamıştı ibadetten zevk alma başlayınca böyle. Yok, ibadetten zevk alamıyor. Her ne kadar namazını kılsa da, cami cemaatine de gitse de, ibadetten zevk alamıyor, sıkılıyor, daralıyor, ofluyor, mofluyor. İşte hocanın sesi güzelse, bari bari kıldırıyorsa, meclisi açık operasyonları bari bari sıfıran Allah'a böyle bağırıyorsa, komuta veriyorsa, he, onu tatmeler bu şey bu seferde. Hiçbir şey almadı belki. Şimdi müminlerin bu gerçek müminlerin nedir özelliği? Namazlarını huşuyla kılarlar. İşte bu namaz dedir Miraçtır bu namaz böyle. Huşuyla kılma. Huşu iki ayrı önce biri zahren deniyor bedeninde. Bir gün Mescid-i Nebevi'de Peygamber Meclis-i Aleyhisselat kendi namaz kılıyor. Ne namaz kılıyorsa? Fakat namazdayken şöyle sakalını, o niye sakalır? Şerde, bir zört kez sakalıyım, şey yapıyor, yap, eline böyle. Namazı da böyle. gördü. Onu. Şunu buyurdu. Leve haşe kalbi haza, haşe cevari hu hu buyurdu. Alışık tirmicide. Leve haşe kalbi haza. Şunun kalbinde Haşyet olsaydı, haşyet Allah korkusu huşu olsaydı onun da cevari azaları da sahip onun o namazı sakalına. Demek ki bir insan namazdayken pek öyle fazla bir zorunluluk olmadan zorunluluk olmadan şurası olmadan vasime kaçır mi kaçır, şunu bunu yaparsa ne yazık ki namaz huşu olmuyor der. Dış uçur, bu dış görünüm dış görünüm böylece. Yani azaların ne gerekiyor burada? Sükürle gerekiyor muhtemelen böyle. Bunu daha önce söylemiştim. Şimdi şu an altıma göre söyleyeyim inşallah. Bediü Münevvere'de bir muhtemelen zat vardı. İlimde, ahlakta, velayette yani seçkin bir insandı. Adı Ahmet Eysen. Adı Osman Efendi adı böyle. Çok sabırlı, her halükârıyla, yani İslamı tam yaşayan dışıyla. Nefis hattı böyle. Buna bir Türk'ün biri soru sordu. Yani aslında ona sorulmayan bir soru böyle aslında. Hocam dedi, namazda bazen birim kaşınıyor. Eğer kaşısan namazda bir zararı var mı? Hemen cevap vermedim muhtemelen böyle. Bir dakika karşılıklı durumuna bakardı. Onun anlayacağı şekilde ona bir örnek verdi, Öyle anlatırdı böyle. Onduruna baktı. Ona şöyle bir soru sordu. Şimdi cevap vermedi. Dedi ki... Eşlerinde benim zamanımda asrı verirdi. Bir emir vardı böyle. Hazır ol diye emir vardı böyle. Var mı hazır ol evi askerde? Var efendim. Ne anlama geliyor bir hazval? Ne anlama geliyor? İşçilerin komutan, kimse hazır ol diye bağırdın diye böyle, kimse kılınmazlar böyle böyle. hazır ruh başlarıyla bağıracak, kimse kılınmazlar böyle. Peki yedi, komutan hazır ol, emri komutanı verdi. E, birine kaçındı, birine kaçındı, kaşıyamazsın. İstine kondu, kovamazsın. Arıyorsunuz, bir şey yapamazsın böyle şey. Peki bak yavrum dedi böyle, genç sanırım, bak böyle. Bir anlaşıyor. Çavuş, asılvayı neyse böyle. Bir komutan hazır ol diye bir emir verdi. Bir bölüye. Eğer bu gibi tüküldü böyle. Kişi kımlıyamaydı böyle. Bak, tek bir namazı böyle. Allah'a ed ver, bu da komut için edip böyle. böyle. Yani Namara giriş hazır oldu böyle. böyle Allah'a da komut veriyor dedi. Allah'a da girdi ne dedi. Peki, o halde namazı edip bir şey yapamazsın böyle. Yani bu namazın tabi tekva günü bu şeyle hatırlı. Ergen kendi ki namazda hareket etmemek beden düşüyor. Buna sakınma gerekiyor. Bir namazın içinde var yok kalpte. Kalp huşu. nedir? kalbin sükunu. Kalbin sükunu. Hareketsizdi böyle. Tam gene kanı pompolasın kalp. Ayrı mu? Kalp düşsün değil böyle. Kalp pompolasın. Aslında gönül yani ve malum kalbine buna böyle. Bu mağlubi kalbin sükûnü. Yani o anda başka bir şeye gönül meyletmemesi Allah böyle. Huşu, haşyet. Allah huzurunda olduğunun birinci ile sanki kalbinden kalktı, mahşere geldi hele bu Allah huzurunda hesaba çekimi bekliyor mahşere böyle. Allah huzurunda böyle. Sanki nesne geldi hesaba çekilecek. İşte aynı bu anı yaşar gibi böyle. Sanki böyle mahşer değmiş gibi böyle olacak bir gün ama. Melan soracak. Bir, bir işte, bu bizle bu imanla kaftan bir Allah korkusu geleceğe. Allah'a karşı bir saygısı yapmama korkuyla kalbin böyle süküğünü, huşu. İkisi böyleleşirse hem dış organları ve kalbi. Neye benzer? Mesela bir lamba. Tek bir şeyde teli yanmıyor böyle. Altı, hepsi gerek yok. Birini bağladık ve bağlamadık. Yanmaz ama Ne yanmıyor bu mu? Öbürü temas ettiği bir şey var. De var böyle böyle. İkisi böyleleşti mi? Hem adam değil Karanlık gider bir namaz verdi. Demek ki namazda da eğer dışımız içimiz x'i birleşir, artı eksi namazı böyle x'i birleşirlerse namazda nur olur mu? Sen böyle namazı, namazda olur mu? Yani kişi keşiften namazı nurda bulabilirsin. Sakin nuru şaşırır. Yüzün nuru da var. Nur denizinde bende. böyle. Öyle tatlı olur, feyzi olur, çekti olur namazdan canı çıkma bile istemez muhteremler. Namazdan can çıkma istemez öyle böyle. Allah o da cenni şalif. Ergen Aleyhisselam adetleri gittiği gece altıncı semada gökte Hazreti Musa görüştüler Musa Aleyhisselam'da altıncı semada. Tabi İkisi peygamber, peygamber için fark etmiyor, yani ruh, beden fark etmiyor şey böyle. Konuştular, sohbet ettiler. Dedi ki Musa Aleyhisselam, Ya Muhammed dedi, sen demiştin ki, dedi, ümmetimin üleması, bir insanın peygamberi girmişti böyle. Ümmetimin alimleri, bin İsrail'in peygamberi gibi. Sen bunu söyledin mi? Söyledim. Nasıl olur an böyle bir? Bir insan, âli, ulema ama evri peygamber, Allah bunu seçmiş önden böyle. Nasıl bir olur bu şekilde? Sen de bir örnek vereyim bakalım. Çağırayım bir âlemi buraya, İslam alemesine, onu intihar bakayım böylece. Kimi çağırdı? İmam Gazali şey, Gazali. Onu dünyada da anladılar. Dört asrı niye gelecek? Ama ruhu o makamda o daha ruh hâle böyle. Ruh Onun şahitine hazır böyle. Musa Aleyhisselam şimdi bu mühserin ülemanı olacak, benim ülemanım olacak böyle. İmam olacak yani, işşahat makamda olacak, önde olacak, binde böyle. Musa Aleyhisselam bir son sordu buna. İsmini senin, asıl Muhammed asıl böyle. Başta işte Muhammed baba isim dedi isim böyle, bu adam sayıyor, sayıyor, sayıyor böyle. Dur bana sayıyor ama böyle. Ejda'nın sayıyor böyle. Peki Musa Aleyhisselam ben sana ismini sordum. Hadi babanın şeyini geçer. Ne lazım bana sen çıkarsın. Ne yapayım ki bu kadar böyle? Dedi ki ya Muhammed'e de bu mu seni senin o, peygambere eş ve alim bu mu alim şey? Baksana ne? İsmini sordum. Bu bana karşı tane kelime fark et fazla böyle. Ne yok <gülüyor> bilirse de onu sor bakayım, niye böyle yaptı? Sordu şimdi. Niye de böyle uzattın lafı? Nibi gibi muhteremler. Yani bir yol Musa. Ya Nebi Allah, Allah'ın Allah peygamberi. Sen de Tur Dağı'ndayken, Tur Dağı'ndayken de Tanrı'nın sordu. Elindeki nedir? Elinde denir asa vardı. Asa denir elde. nedir elindeki? Abi yeminlik. biri salındaki sen ne ki kâlehi asay? Benim asam. Tam, yetti. Sen uzatılmadı be. E te aleyh, şunu, şunu, şunu, şunu yaparım. Bunlar böyle böyle. Neyi öyle yaptın böyle, böyle? İşte bunun dayanırım, kuyudan çekerim, derin kuyuya giriştiririm, ağaçlar yaparım, şey yaparım. Orası saydın, saydın böyle, böyle, böyle. Neyi uzatmadı beye de? Sana Allah tek kelime sordu. Belki nedir? Asam dedin, yeter. Neyi uzatın bu şekilde? İyi ama o anda ben de Allah'ın huzurunda inceleceğim böyle. Allah'a kelam öyle konuşuyorum böyle. Yani Allah'ın sohbetinde inceleceğim böyle. Maalemi feyiz, ustaların zevk böyle. Galkolunlar böyle, böyle. O halde gördüm. Bu halimin uzaması için uzattım böyle. Dedi böyle dedi. Ben bunu şey yaptım bu şekilde. Dedi ki ya Nebiya Allah abi ben dedi sen kelimullahsın. Allah'ın işten bu Habibullah, iki bir peygamber yandayım ben de böyle, güvalim buraya geldim, ben de burada resim kalayım diye uzattım bunlardan. Alman Tanrı Muhterem, kabul etken üstünlüğünü. İşte demek ki namazdan muhteremler, ne gerekiyor? Şimdi kendimize gelelim amaçlar diye. Onu bırakalım onu, şimdi gelelim. Namaza bize ne yapalım? Allah'ın huzurundayız Namazı rica Allah Allah'ın huzurundayız böyle şey. Ne yapalım? Biz orada biraz daha fazla kalalım diye yok, namazı daha ilgilenmekten böyle. Biraz daha fazla kalalım diye böyle. Okurken yavaş okuyorum, acı etmeni okuyorum. Ve yavaş okuyalım böyle şey. okuyalım, bilim kadar daha uzun okuyalım, rükûsizceği yavaş yapalım. Bunları teşkilatı yavaş yapalım, etliyatı, salibarı yavaş okuyalım, biz ne yapalım? namazda biraz daha fazla kalmaya çalışılması. İşte gerçek müminlerin ilk birinin nedir alamete belirtileri? Bunların özelliği namazlarını huşuyla kılarlar müminler. Yani bir Müslüman, bir mümin eğer namazını böyle huşuyla kılmıyorsa Kal efeye girmi mutlaka böyle. Girmi mutlaka böyle. Yani bunu düşünmeli mutlaklar. Hemizin başımızda bu, hemimizin ortak ortak derdi bu. Dikkat edin mutlaka bunu. Namazı huşire kılmak böyle. Dışımız sakin, içimiz sakin olacak böyle. Allah'ız olduğu bilinciyle namazı kılmak böyle. Ve biz yani Allah'ı müridürüz. وَالنَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُرُضُونَ Şimdi bunlar ne yaparlar bunlar? لَاوِيَتًا kaçınırlar. لَاوِيَتًا kaçınırlar. Yani haramda günah bir olmasa bile boş şeyden kaçırırlar böyle. Mesela boş gevezelik, şunlar diyor, bunların boş sözler, boş hareketler, şunlar bundan. bunlar ne kaçınırlar bunlar böyle. Ömrü kısa muhtemelidir. Ömrü kısa böyle. Yani âret alemine oranla Dünyamız çok ama çok kısa dünyada böyle. Fakat burada ne alırsak o bizim gidiyorlar. Evet o alam çok uzun. Belki kabirde uzun böyle. Kıyamda kadar sürüyor kabirde. O da belki binler sene soracak icabında belki de. Ama orada bir şey edilemiyor zaten yani böyle. Yani son nefesi kişi verdi mi hatta can boğaz dayandı bile. Can balayam dayandı mı? Gözden de perde kalktı mı? Hiç başladı mı öbür alemi görmeye? O kişi artık tebrik kapısı kapanıyor. Amde dediği duruyor muhtemelen böyle. Damla da böyle. Ne yapmışsak bırak böyle. Ne kapabilmişsek, ne alabilmişsek onları da oraya götürür muhtemelen böyle. Ama cemirize böyle. Neye benziyor bu muhtemelen bu? Bir memur diyordu ki maliyede verze çalışıyor, verze de ama verzeyle. Yani paranın bol olduğu bir yere böyle. Böyle zaman gelir ki mesela vergi yatırma zamanı şu bu gelir böylece artık kuruya girer insanlara para yatırmak için böyle. O kadar para geçer böyle. Artık kafasına karışıyor, buna da böyle para say diye derken böylece o kadar para say para say artık o kadar böylece öyle yani saat 5 olur Vesai biter. Vesai biter bunu yapar. Kiliter nesli ne ayırtıyorsun parayı kilitler. Eve gidiyor. Çocuğu onu temin etmiştir. Baba gelip bana şunu al. Kızı babam adam şunu al böyle. Hanım demişsin işte işte şu lazım burası eve. Eve gidiyor ama Ayselant'a doğru gelmişek şimdi. Para az cebinde ortamak. Orta Elinden kim bile kaç milyar geçti. Yani o kadar eline para geçti hep öyle. Artı sayan makine sayıyor parası böyle. eli Eyle sayayım makine. Makine parası da böyle. Eyle o kadar para geçti. Ama hepsi de kaldı. nevazı cebinde cebimde, onun evine geliyorum muhteremler. İşte dünya malı da aynı bu muhteremler. Yani buna benzer değil de aynen bu kendisi dünya malı da böyle, böyle. Ne kadar dünya malımız olsa yazı, kışlık artık, şunlar, bunlar, eşyalar, lüksiyenli, konfor ne oh. olsun, ne kadar hesabımız olsun, paramız kümümüz olsun olsa olsun, bölüm geldi mi kasayı kilitleyen vezdan vermiyor. Aynı böyle. Aynı kasayı kilitleyen vezdanı gibi böyle. Hepsi kalıyor. İçinde i̇şte var ne varsa cebimizde muhtemelen. Artı yarayan böyle. Ne varsa böyle. Ondan kadar da gidiyoruz muhtemelen. Niçin ne gerek ya bakın acik kremide melam görüyor? La'viyattan boş eden kaçınma. Yani günah olmasa dine ömrü boşa tüketme ömrü böyle. Ömrü boşa tüketmeme uyar böyle. Peygamberin sonraki şerhlerinde konuşulacağı hakimde kanı yakdavı, kıraatevi ayet ayetten Peygamberin şöyle diyor, okuması okumasını törenler. Böyle ayet ayet okur ve keser der böyle. E halemîn sünne yakığı sünne okulu. Mesela namaz başlarken derler. Ne abardı? Elhamdülillahi rabbil alemin dururdu. da. Errahmanirrahim durur da. Vâkıyevmiddîn durur. Ya kena aleyhristin durur okutur böyle. Bir ı hoşetin bilemese Fatiha okuyor veriyor. Yok yok yok mesela Fatiha. Onunla o kıraatının feyzi olmaz muhtemelen böyle. Yani namazdaki kıraatının farklı olması gerekiyor böyle. Fazla bağırıp çarpıp çağırmak kıraatına böyle. Hele günümüzde yakan mikrofon da var yakasında böyle. Artık arkasında bir cemaat, bir saha arkasında cemaat böyle. Bağırıp çağırıp bağırıp çağırıp okuyor böyle. Bu maneviyatta bize tat vermez muhtemelen. Namazda da Kur'anlı yavaş olma gerekiyor. bakın böyle. Ayet ayet böyle. Yavaş okumak gerekiyor. Böyle dura dura, tane tane. Ki anlamını bilen, o anlamı düşünmesi gerekiyor orada. Mesela maliki, yemin, din diyor. Mi? Din günü, hesap günün maliki, egemeni, hakimi, Rabbim böyle. İyyâken ne'abudu ve iyyâken esteyhîmâk. Hele burası namazı öyle böyle. İyi ya ki namaz. Şedde burada. Harfden önce fiil, farsça'nın fiil harfi böyle. Yani fiil, fail, mef'ul. Mesela örnek vereyim. Böyle bakmayacaksın. İyi de amım dövdü, vurdu böyle Kim vurdu? Şura. Kime bu kilo vurdu? Nefun böyle. Mesela daha dedi, emir şey de, bu şey böylece önce fiil, yapın iş böyle. Mesela Kater'e öldürdü. Kim öldüren? Kim öldürdü bu derin böyle? Buradan <gülüyor> önce nefru geliyor böyle. İyyâ ancak ve ancak sana. Bir şey de var burada. Ancak sana böyle. Yani ben canı göndüren söyleme bakım böyle. İyyâ ki ancak sana. Ki Allah hitap ediyor sana böyle. Sonra fiil mi fail geliyor? Nabudu İbadet etme. Kulluk etme. Ancak ve ancak sana kulluk ederiz Yarab. Ancak sana. Ne mi derse? Rabbim. kalk kalk, otur otur, bak bakma kapak alıyorsun benimle. -mela". Sımdan biliyorum. Kadı basa diye bunlar. Ya uldu mil ebsariyim, ya uldu ebsarihim. Habibim Muhammedim Habibim. Kursel haber ver. Kime dilimi mühimi ekler açıyor böyle. Yağ oldu mu? Yapsa haram. Gözün yumuşsun da bakmak. Bir göz kafana kapamak tarz. Adam da muhtemelen böyle. İlettiğinde. Ne zaman gerekiyor? Haramla karşılaşıyor muhtemelen. De. De, tabi biraz böyle artık yazda geldi mi? Yazda ki hayal kalktı muhtemelen de. Bu kötü aramak böyle bu. Kıyamet geliyorum. Hayal kalktı mı? Kanka Hayal bir şey kalmadı böyle. Yani benim çocukluğumda muhtemelen, benim hatırlıyorum mesela o zamanki büyük teyzerimiz böylece böyle kapı kenar bakar dışarıya böyle erkek varsa çıkamaz böyle böyle Kapında ne böyle? Yani öğretilir kapandı, olduğu halde bile bir erkek geçiyorsa bekler geçse sonra çıkarır muhtemelen. Yata kıyafetler böylece. Böyle. Böyle. Dışarıda bu şekilde Yalama diyet olmasını Allah korsan böyle. Değil böylece. Ne gidiyor kiminere göz kapağını kapamak. bak. Çok basit bir şey böyle. Yani taşıyı taşıma benziyor böyle. İşçilik ameli benziyor mu bence böyle? Ağır yük değil böyle. En kolay bir şey böyle. Daldır basar, eskan kapanır işte. Ama farz böyle geliyor. Bir insan Allah korkusuyla bakıyor. Yine sen Allah korkusu ile, kahraman babam için gözünü kaparsa, o anda aldığı şey farz almalı böyle. Yani had sabi ise alır o zaman böylece. Bu kadar kolay. Ama niye kapayamıyoruz? İşte o zaman da ya, ya o zaman da. Nevi de şeytan değil mi? Evet şeytan mutsuzlar, neler dürtükler verir böyle Dörtlükler böyle, dürtükler vereceğe. Yani sanki şeye bakma bakma, yandan mandan bakma çalışıyor bu şekilde. Yani o meliharşıydı, benim şartım yani kişiyi böyle bulaştırabildiği kadar kişiye bulaşmadığı, bulaştırabildiği kadar böyle. Yani bir direk bile, şöyle yandan mandan onu bulaştırmaya çalışırmış. Bana böyle. Nerede ki camilerimizde böyle namazlar yani huşu bırakalım da tabur kalbiyle ilgili Allah ile ilgili bir şey bırakalım da zahire diye namazlarımız sanki bir alarm vurmuş böyle acıya böyle halbuki devlet güzel maaş veriyor imamlarına mezun yani güzel maaş oluyor Yani gelir de var ayrıca böyle onun dışında Çoğun lüçmanı da var. Durun böyleyken durun ne yapacak? Bir namaz kılıyor, hem kendisi kılacak, böyle. Mesela bir işçi, hele var diye çalışsınlar, iş var böyle Gece onu gidiyor, sabah 8'e gidiyor, akşam ne karşıya gidiyor, var değişiyor bir Belki geç geç kalamıyor tabii böyle. Gece onu koşarak giriyor, İmamın da bu kadar kolay meşrek muhtemelen böyle. Yani mülki daha kolay böyle. Kolay bir müstek böyle böyle. Kevdiye yakın yakında Salomon'un yakası burada. Namak için bu şekilde. Ama yani çoğu namak-ı camiye gelecek hemen kaldırmaya çıkacak vardır. Yani Bu cami senin bir iş yerin, iş yerin, dükkanın, bazen senin, iş yerin senin bu. Dükkanı muhtemelen böyle. Bir hiç adamı esnaf bir diken açtı bir yere. Ne yapar değil mi? Ama müşteri geçmemel mi bakar. Müşteri yiyememek için böyle. Yani, efendim bu efendi şunlar bunda artık onunla ilgilenir bunda ilgilenir. Yani her imkanı kullanır. Müşteri toplaması için böyle şey. Aslında her imanın da bunu yapması gerekiyor. İman mücadüğü görevi tayyağı oldu mu? Bakın cemaat ne böyle? Ya, bu çevreye bak. Kaşane var burada böyle. Ama karşı camiye geliyor buraya böyle şey. Ne yapacak bu imamlarımızdan? Aile bir esnaf gibi böyle. Dikene açmış bir esnaf gibi, iyi misi erik imtihanları böyle. Ne yazık imtihanlar, ezan da okuyorlar, iş yokunlar işte böyle. Yılmamız oturuyor odada, yatak ediyorlar. Evenden hoparlör terci dirende okuyorlar. Terci dirençli imtihaneler hoparlör okuyor böyle. Ezanı geçmiyor. Ezan sınamasını muhtemelen böyle. Nedir sünnet Allah'ını her camde ezan okuması şarttır mıdır? Sünneti muhtemelen Her camda okuması yok. Ezan gerekir böyle, böyle. O ezan ezanı geçmiyor. Ezan namaz koyuyor böyle. Işi. Yani şu an kadar sıkı, dişi yok şu anda böyle. Onlar sıkı yok onlara bunlara. Ama üşünü ver muhtemelen böyle, böyle. Yani ne yazık ki tabii fazla ileride gidemiyor muhtemelen. Gizli tabanlar bunlar bana muhtemelen ama mahşer işte zor mu tabeyle? Zor mu tabeyle? Cemaatin gelmesi, mesela ilm okumalı kitaptan, hukuk okumalı kitap cemaatine, akşamları müsaad vakitlerde bilmiyor kuranı talim yaptırmalı. Yani bir imam cemaatı her anda yetişmişliğe girebiliyorlar tabeyle. Namaz dinin görevi muhtemeldir. Es salaatu imadu din görüyoruzlar namaz dindir e seman eka meha şeker eka me kim bu dinin direğini dikerse namazı kılarsa dinle iki tip olur böyle diri hayatta kılıyor böyle diri kılmazsa yanılmaz böyle eğer namaz tam kılmazsa direkt bir yanılış yanılır böyle Allah'a kılmadı mı ekitumur İlk farz kullanan ibadet namazı, İlk farz kullanan İslam'da böyle. Mekke mükerim edelim. Belki peygamberlik risalet görev verildiği anda namaza farz olup ama gelenler. Beş vakit değil ama. Namaz böyle. Gece namazı vardı onlara sahabeler. İlk namazı, başka var, durum var böyle. Gece namazı vardı. İlk olarak kim böyle ilk İslam'a girenler, ilk girişinde kim girmişse İslam'a girmişse böyle, ona Peygamberimizin onlara emri tavsiyesi, abdest al, iki yapması lazım. İlk olarak kim günüm var zevzesi, kübra, rahatsız, bir Müslüman, hacıye bağlamatayım. Benim zevcesi, hacıye kübra hazamatayım. İlk günüm var Müslüman mı genelce böyle şey. Onun odasında iken. Peygamber Odaş'ta iken Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne emir geldi, davet işim geldi, geldi böyle. Yavru Aleyhisselam geldi, Sibir'le kum fendir ayeti geldi böyle. Yavru Aleyhisselam kalk, kalk. Uzanmıştı Peygamber'e, uzanmıştı. Hatta yavru Aleyhisselam korkmuştu, böyle bir örtü örmüştü böyle. Onun için melam bulurdu. Ya el müddeskiri ey müddeskir örtüye bürünen böyle. Kul, kalk. Göreve kalk, göreve ama. Göreve kalk böyle. Kalk göreve. Fendir ve feyf takibiyle. Kul fendir. Kalk ve hemen başla. İnzar. İnzar, uyarma ama kuru, kule karışıp uyarma. Ama böyle yapmazsa bu olur ama anlamı terimde. Uyarma sen bilir, yaparız yap. Yap, yap. Uyarma korkuyla karışık böyle uyarma. Mesela bir insan çocuğuna karşı mahide gönderiyor. Yolu gitmesi gerekiyor. Önce uyarır çocuğuna. Ama bu uyarı korkuyla karışık. Oğlum bakamayam, sana bak, sana bak, sakın araba çatmasın. Uyarma böyle, korku karışık bu şekilde. O piyano piyano sesleri ya kattı. Haticek Validemiz orada. Cevraştan bir görmüyor. Sesini duymaz. Çünkü ses yok. Yani Çünkü sesden geliyor hava. Teler şart, küsretten şart da olacak. Ses yok tabi halinde. Ama seyirci atacak Validemiz, yani bir şey oluyor. Cevraştan evvel gelince, evde hava değişti. Havanın atmosferi değişti. Havada Peygamber'in düzenle kalktı, ayağa kalktı. Ve adam böyle pekhe bir. Tekbir et. Allah'a ekber dedi böyle. O da Allah'a ekber dedi Hani Bir de bakıyor böyle, izliyor böyle. Ne oldu ya başa bakıyorum. Rivaç'dan gitti. Otur pekhe bir oturt. Oturdu Alesim Hazretleri. Her şeyin bir ilki var. Başlangıcı var ya böyle. Hatta Aşkım'a deminim de artık Böyle başlangıcı değilim bu şekilde. Hacım bakıyor peygamberimize. Bakın niçkımın üstünde böylece. Peygamberine atça valemize. Hiç alın mı? Ya Hatice. Ya Hatice az vebancı evrarsızlarım geldi. ben bana tebliğ görevini verdi. İslam'a anlatma, yayılma görevini. Tebliğ görevini böyle. Bu görev verdi. Ve bu görevini aldığım hemen tebliğe başla bu görevini. Hem baştan Hemen başlayabiliyordu. Önce şeyden başlayayım, hocam işte. Gel inanman Allah'ın varlığını bileyene, inanman peygamberine inanmıyor muhabbet bir şekilde. Dağıtılan daha rüya görmüştü elemeden önce muhtemelen der. Rüyasında bu halleri sezmişti. Öyle bir şey bekle peygamberimizden. Hiç böyle tereddütsüz, hiçbir şey yapmadan hemen pek ya muhammadiler peygamberimizden Keremeşe de getirdi. Hüsnü oldu muhtemelen. İlk Müslüman beyle. Onun makamı çok güzel makamı tanımelen. İlk Müslüman beyle. İlk Müslüman Peygamberimiz hem korası hem Allah'ın Resulü, Hatem'in Enbiya ve bir duvalı ümmet o süreye aslında çok güçlü makamda bir Kelime-i şehadet getirir ama yani bir evliya bırakamayacağım bir sırada bir insana böyle. Bir evliya billahlarca yıl Allah kuduk etsin o makama çıkamamızdır. Bir evliya makamı böyle. Bir evliya evliyalık makamı ile evliyalık haliyle uluslu haliyle billahlarca Allah kuduk etsin o makama çıkamamızdır. Böyle. böyle makam aldı böyle. Kendi göğüsü de böyle, netarifler de böyle. Karışı, hafifadetler de böyle, ahfadetler de böyle. Netarifler de böyle. Bütün bedene böyle. Bütün hüceleri böyle. Allah'ın böyle. Bunu duyuyor insan bu derimler. Kim duyuyor bu şey. Bütün hüceleri netarifler böyle. Allah! Allah Allah'ın gelme. Kendini bir nurda bulacak. Kendini bir nurda bulacak. Tabi cezbe diyorum bana. Allah çekilme, Cezbe geldi. Ağlam başladı. Kendi ne geldi? Ya muhalla şimdi ne yapacağım ben? Allah ne, ne yapayım ki Allah böyle? De ki yatırıcıya hapzu al. İyi ki yatırıcıların beraberce böyle. Giddi abdest. Gel bakalım böyle. Hemen böyle al bakalım şu İbrahim İşte elini yıka. Ağzını sığar. Yüzüne böyle abdur-i tayyip böyle. Abdest aldı. Gel bakalım şimdi. İslam'da bir cemaatmışım, bir ilk cemaat ışınlarında, cemaat ışınlarında, Resulullah, Hatem-i Enbiya, İmam. Ve bir numaralı ümmeti, ilişki ümmeti, Hatice'nin ona uydu muhtemelenler, arkasına durdu. namaz kılar, iki yeri kaldı. İki yeri namaz kılar ama, hayvan sibe namaz namazı muhtemelenler? Nasıl feyizli, taslı böyle, ruh aleminde bir namaz böyle. Doymayan bir namaz var galiba. Doymayan bir namaz. İşte bunda sonra Hazrî, Muvekkir, Hazreti Ali Hazreti dört Müslüman bunu ilk bunlardan böyle. Her biri de mutlak İslam'a gelince, abdest iki namaz var galip Yani İslam'da imanla da beraber namaz başı da verişe. Mekke Müqerrime döneminde, Ulus yılda, Meclis mücveni oruç varsılmadı Oruç yok terimler. Haç varsılmadı. Kılambağımız haç var mı sen böyle? Lütfat varsılmadı fazla ibadet namaz mı böyle böyle? Birer kadar beş namazı vardı böyle. Biraz afiyetkarlarda ona sonra beş ha döndürüldü. Saat Ta ikim tafkinde geldi beşten mi geldi böylece. İlk fazla ibadet, ilk namazı yapayım, muhteremler. Bu yetenekleri aleyhissamadetlerin muhteremler, el-mahasebi bil abdü, yevmele kıyameti, es-salatü, el bil abdü, yevmele kıyameti, kıyamet gününde, bahşer yerinde, ilk hesap ı muhasebe, es-salatü, namazdan başlayacak Bak bu mahşere geldik tabi izdiham mahşerdi neydi böyle mahşer gibi ne hikmetse inanmayanlar bile böyle birkaç kavram vardır Değilir, kıyamet kopmuş gibi derler böyle sen kıyamet kopmuş yere baktınlar böyle cennet gibi derler böyle mahşer gibi derler cennet gibi derler inanmayanlar bile böyle İnsanın doğuştan fıtını var bunda. Doğuştan herkese fıtını var böyle. Cehennemin korkunçluğu, yani güzelliği, icdamı, o bunlara böylece. Mahşerinin en büyük şey icdiam. Kalabalık olarak böyle. Dünya da olacak böyle. Dünya da ama tabii. Nekal insan dünyaya gelmişse, bebek olsun böyle, yani doğduğu anda, ...hayatı varsa... ...işte bir nefes aldığı... ...ya zaman bir hareket izlemişse... ...o canlı yüküne giriyor muhteşemler. Yıkanır namazı kılırım böyle. Ama bir doğumda... ölü doğarsa... ...yani hiç nefes almadı... ...yeri kımlamadı... ...öle doğduğu kesilse... ...yıkandır, bir kefere sarılır... ...namazı kılmaz ama muhteşemler. Demek ki doğduğu anda bir nefes aldık verdiği görülse, bir hareketi görülse, bir daha önce kaplı şey yaparsa, yıkandır, kefendir, namazı kındır. O da maaşlığa gelecek muhtemelen. O da, belki bir dakika yöne kaldı, belki bir dakika yöne kaldı. Bir dakika yöne kaldı diye diyene geldi ya, maaşlığa gelecek, onun hesabı yok. İman fazla değil bana, namaz fazla değil. Ama ne var? Şefaat hakkı var onun şefaat muhtemelen efendim. Hak var böylece. İşte bütün insanlar geceleri maşşere. Yani. Bütün hayvanlar madem hayvan eli var Allah, hak almak için bela eden Cinler geceler, karışık kan böyle. Yani kurt, kuzu, ayı, canaba, tilki, tavşan, avası böyle. Filler, insan, cin, karşı karşı böyle. Karşı karşı. Fakat. Kimse ama yandakine kim bakamıyor korkuyor mu terimlerden. Gözler böyle sanki bir yol dikmiş böyle korkudan böyle. İczan böyle. Beden çıplak. Yarlarda baş açık. Beden çıplak. Dünyanın madenden olacak. Dünya düz olacak. Ama ateş yığılacak. Sanki saçtayız ayakları evveli. Tabandan yapıyor Güneş tepede güneş peyi yakıyor. Ter ter ter. Böyle. Ter ver böyle, böyle. Korku ter aşık suçluklar Yüce bir kitabı oradan böyle. Ölüm yok oradan böyle. Herkesten böyle ne var? İlla hem sağ. <gülüyor> evet an böyle. Kimsi bak yandaki kim mi? Bak bunlar böyle. Sonra amel ve dağılacak muhtemelen. Beri. Aynen kar yağdı gibi böyle. Kar tanesi gökte iner. Onlarda çekim yoktur. İtme kuvveti vardır. İten edilir böyle. Eğer onlar çekim kuvveti olursa bir çektiler mi? Dininceye kadar kocaman bir gülle toplamak tabele. İnsan kafası yarar verir böyle. böyle. Kimi türlü kırarlar Kar tanları gibi benedir bunlar böyle. Her karınız farklı, başkadır şekli başkadır gibi iter bunlar böyle. Çekmez de bunlar böylece. Aynen kar tanz yağdı gibi ama defteri götürecekdir tabele. İnsanlara ama kimse gelecek eğer iyi insansa. Sen çoksa 10 saile verecek saile. Saile seni kalkacak demek. Alacak bana. Allah kurusun günah çoksa fazla günahkar inkarcıysa ona biz biri sol verecektim demek. Hem akadan benim zarar cihurdan bana. Saile kuroje Yani kimin kulu kuroje olacak demek Saile sanki ferşul kalkmış saile demek bana. Tabi orada kim ameli almışsa bakacak ki hesap görmeye yeter bu. Bakacak amel defterine, hepsini burada de görüyor böyle. Yani görüntü de orada var, böyle, görüntü var böyle. Namaz kılarken de görüntü var, içki çeken görüntü var, haram bakarken görüntü var. Hep bunu görecek mutluluklarında böyle. Kimin kanalı verecek? Sonra gelecek, mizan deniyor. Terazi. Adalet müzanları kuracak böyle. Nasıl bir müzan? Bileyim miyiz muhteremden. Aleyhi müzan böyle. Bir tarafına israf konacak, bir tarafına günah koyacak böylece. Kimin israfı ağır fazla gelirse, o kadar muhteremler böyle. Önce ilk olarak, soygu suman, versiklet namazdan başlayacak... Bülü şahına itibaren namaza başlayabilecek. Sabah namazının farzını kıldığını kılmadan böyle. Kılmamışsa kılmamanın günahı hak para olarak kurgu şekilde sultana konuyor güzel böyle. Kılmışsa bakma bir sabah namazını kılmışsa böyle. Namazı yani namaz değil. Abdüza başlıyor muhtemelidir. Abdüza başlıyor. Hele uykudan kalkmışsa, mesela yazın kısa gecelerde hava bazen sıcak olur, sıkıntılı, bunalım olur. Kişi yukarı akşamı gelmez de, döne yatağında derken uyumur tam yukarı sabah vakti mahdi Ama buna rağmen böyle, yani nefs uyumak istediği halde böyle uykusu çok tatlı geldiği anda böyle olduğu halde ama Allah emir diye böyle besmeyle şuraya kalkarsın bu O da nefesle mücadele başlıyor böyle. Nefesle cihaz taşımıyor böyle. Nefesini kendi yapıralarından bakın oradan başlı seyahat böyle. Yani ne kadar sonra kalkmışsa seyahat başlıyor. Tuvalete gitti. O da sahabe görüyor. O Tuvalete çıktı. Abdül de başlıyor böyle. Giderken lavaboya adamın sallahu sebeleceği. Niyet ediyor, besmeye çekiyor, elini yıkıyor, ağzına bunda hep bir ayrı saldırı. Namaz kılarken niyet etti, fars, niyetin sebeleceği. Tekbir Allah'u Allah-u Ekber. İki kelime ama, ama anlamış o büyük. Allah'ın büyüklüğüne kabullendi, Allah-u dedi. Koyma bakalım sebeleceği. El bağlamanın sünnettir. Koy bakalım. Okudu Sübhaneke'yi koy. En önce Besmele, Fatiha, Zam-ı Söre, Rükle, Seylesi bak böyle. Ebre. Kişi bakacak ki Allah Allah böyle. Onun bir okudu böyle bakıyor Allah Allah. Bir allah Ekber. İyi ki farz ama. Onun şahabı konuyu bir böyle. Bakıyor böyle. Bakıyor böyle. El şey bağlamanın şahabı Sübhaneke'nin Evzinin, Besmeyenin, hele Fatiha'nın böyle. Yedi ayet-i kerime. Kıraatin sebebi ayetleri anlatırım. Ayetlere göre böyle. Konuyor. Zambı süreye geliyor. Kaç ayet okuyorsa. Yani üç ayet fazla okuyor, fazla bir sebebi şey okuyor. Okuyor. Rükü de fazla kalmışsa, seyir fazla kalmışsa, her gün sebebi olmaların farklı oturuyor böyle, böyle. Yani sebebi konuyor konuyor böylece. Tabii öğle ikinde bu şeyle gidiyor böylece. Kılmaz oluyor, o da bunu görüyor ama öyle şey bana? Kavu bak şimdi bana. Kendi kılmamış, bakıyor ki seva, namalın sevdarının orada görünce karşılan, onun için pişmanlığı böyle. pişmanlık mu tebri de? Kısmak bende. Elin işicek benden bende. Niye kılmadı ya? <gülüyor> Niye kılmadı? Amca bence. Fiinsala salaleh sal amelihi. Erbi insanın mahşereki mizanda bir sorgulamada namazının hesabını verebilmişse, ırkılmışsa onun diğer sorgulamaları kolay geçir Neden? Namazın selamını bir nevi belirleyici oluyor. Çok büyük oluyor için namazın selam mütelemler. işte ben her sene kurban kesiyorum. Tamam. Keşirsin o muhtemeler. Senin kurbanın vacip. Hatta Diğer bir sünnettir ben. Tabii kesin olur böyle, kesin böyle şey. Ama bir sabah namazının fazını harcayan bin kurbanın değerini muhtemelen bak böyle. Yani bin tane kurbanı kesse, hepsini fakirler dağılsa muhtemelen içeride fazını savunur diyemem muhtemelen böyle. Bunları böyle şey. Bu işin namaz namaz muhtemelen böyle. Namaz savunan, uzamdan birbirine iş oluyor böyle şey. Halk arasında yalnız bir söz var halk arasında böyle. Ne diyorlar? haca gitti. Işte beşiklik namazına gidiyor. Hiç namaz camiden kalmıyor ama işte kulaklar şu var bu var böyle. Boşuna kılıyor. Kılmasın boşa kılıyor diyor muhtemelen. Sıyanlar boşaldın mı? Üzerimizin varsa ne yapalım? Namaz daha fazla kılalım. siyah daha çoğalsın. Ne benziyor bu? Her insana borcu alıyor. En büyük iş adamında borcu olur böyle. Ama bir insanın borcu karşılığında geliri var. Nakit parası var. Oğlum bir iki parası ne yapar değil mi? Alacakıysa yok. Varsı geldi neyse varsı geldi ödeyecek. Hiç yapmadan değil mi? Eysi günümüze mesela çekilin zahlar. Artık kredi karı neyse böyle artık var. Tabii. Para aşa kasayı Allah Allah para. İşçi yapara, eleman yapara, halk sen size ne yaparsın? Böyle. Ama yoksa ne yapacak? Bok çekilin kapısına? O da mutlaka böyle. Halk arasında yanlış bir görüş oluyor. Ne diyorlar? İşte boşuna namaz kılıyor. Sen boşuna namaz kılma. Üzerine kul hakkı var. Olsun mutlaka. Tamam kul hakkı. Helalaşmak tabii dünyanın daha iyi böyle. Ama dünya helallaşamazsa bile, arayate kalsa bile kul hakkını alacak. Olacak mı? Siyah bu ama. ama. Fazla kılmış, nafile kılmış, oruç kumuş, şunları yapmış, camiye gitmiş, ekotun sohbetine gitmiş, çalışmış çok. Ne olacak? onun siyahlarını, Kalan siyahını gene onu kurtaracak mıdır? bakalım? Lukasiz efesi de sal ameliye. Eğer bir kimsenin namaz hesabını veremezse, veremezse işte benim işte Cuma'dan Cuma'ya gitmiş. Allah Allah Cuma Müslüman olmak üzere. Cuma'dan Cuma'ya gitmiş. O da nasıl? Ezan okurken camiye giriyor. Dışarıda oturuyor hele gözün yazın hava sıcak, dışarıda böyle. Caminin avlusu başta güzelse, gölgede varsa o toplanıp öbek öbek böyle herkes nerede okuyor böyle? Bir Cuma'ya geliyor böyle. Cuma'ya girer. Yani öylesin hızlıyanlar otursun da belli oluyor oturuştan böyle. Yani namaz kılınlar oturuştan belli oluyor böyle. Sönetine de kılar ne işte böyle. Kupak uyurken artık ayağını uyuştur, şöyle yapar, böyle yapar, oturmaması var. Aşkın olsun böyle. Hemen daha kamer bir şey yapmadan ayak altından kalkar böylece. İki defasında kılmada hemen bakıyor böyle, nereden kaçayım böyle, ara kısır bir şey yapıyorum böyle. Bu nedir? Hiç gelinmenin iyi tanımlar. Hiç gelinmenin dahi, hiç olmazsa onun için azıcık böyle. Ama yetersiz. Kurtarmadan mutlaka yetersiz. Ama hiç gelinmenin tabii dair bu şekilde böyle. Bir namazın mutlaka'nda Namazda tadil erken var. Tadil erken diye. Tadil erken. Şimdi genelde çoğunlukla çoğunlukla namazda çok acele kılınıyor. Önce hızlı okunuyor. Böyle. Yani ben acelem mutlu böyle. Bir anda girip bakayım böyle. Mesela beraber girerdi böyle. Sen yani sıfayı bitirmeden o sıfayı okuyor. En az önce Fatih'i zaman okuyor. Rüküye gidiyor. Okunmaz bundan anı böyle. Okuduysa da okuma sayılmaz. Bu noktada böyle. Önce Kıram Tanrı Teala. Sonra rüküye elindik. Allah rüküye verdik. Rüküye elince bedenimiz bir sakınlık böyle. Tam bir yerleşme. Sonra üç sefer en aşağı tesbih aradık. Sıfı harabbi azim. Hı. Subhane Rabbi Azim'a. Yavaş ama. Subhane Rabbi Azim'a. Ya Kalkışta tek kılarken Semi Allahu limen hamide. Böyle kelime kelime oturana böyle. Semi Allahu limen hamide. Oldu böyle. Ondan doğdan söyle, tam doğdan sonra yavaşça bir defa Rabbena lekel hamd. Ya Rabbena ve lekel hamd. Hepsi olabildimlerden böylece ayakta böyle. İki tane böyle. Ondan sonra Allah-u Ekber secdeye mutluyordu. Secdeye tam varıldıktan sonra, yani secdeye varıldı, organlar sakinleşti, tam sebebi. Ondan sonra sebebi teşbiye Ondan sonra. En aşağılık sefer, Sübhane Rabbil Ala, Sübhane Rabbil Ala mutluyordu. Şeriden kalktık. Allah oturduk, oturma gerekiyor böyle. Allah'a oturduk, ya dur, Allah'a böyle. Peygamber aslında bir gün, müşteri ki biri geldi, namaz kıldı böyle. İlk namaz kıldı. Tiyat'ten beş namaz kılmış herhalde ki de. Geldi Peygamberin yanında, sahabe yanında, selam verdi, oturdu. Bu peygamber ona, irici fesalli, ne demptü salleye? İrgiye fesalleye. Fi Kalk namazını kıl sen namaz kılmadın. Bak yani. Kalk namazını git dön. İrgiye dön. Namazını dön. Namazını kıl sen namaz kılmadın. Dön de gitti böyle. Tek namazı kılı yeni geldi. Aynı peygamberdi. Dön git namazını kıl sen namaz kılmadın. Namaz olmadı yine yani böyle. Bir sefer tekrarı beri. Peygamber'de uyguladığı metod muhtemeler. Ve eğitimler böyle muhtemeler. Uygulamalı akılda kalıyor böyle. O kişi de, bak yanlışlık bulacak yanlışlık bulacak. Bulamadı yanlıştı, de gelince, dedi ki, yarısı yolla ben bu kadar biliyorum. Ne kutu var? O zaman Peygamber'e uygulamadı muhtemeler. Böyle. Namazı alıp gençler böyle. Yavaş kalmasına Atı muhtemeler. Yani namaz muhtemeler, Can simur olmasına bakabilir. bakalım Can simur namaz. Ne kadar bu can simur'de sağlam olursa eminir, o kadar dair fadamadılar. İlahi Fatiha.